Pazarlar değerli izleyenler. İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Bu program hakikaten bir sohbet programı ve bunu genellikle Polat Doğru'yla birlikte yapıyoruz ama bugün önemli bir konuğum var. Mümin Sekman. Mümincim hoş geldin. Hoş bulduk. Polatcim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet. Mümincim bugün konuğumuzsun. Sen konuşacaksın biz dinleyeceğiz. Memnuniyetle <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Ee, önce merak ediyorum. Hı hı. Mümin adı nasıl hı hı. verildi? Ee, hı hı. Onun hikayesi vardır. Ben merak ediyorum. Hı hı. Şöyle biz iki kardeşiz. Ee, kız kardeşimin de adı Arzu. Hı hı. Yani ilginç bir... E, hani normalde insanlar ismiyle paralel bir e, yaşam tarzına sahip olur diyorlar ama bizde biraz tersi gibi olmuş sanırım. E, benim adımı mümin olarak koymuş. Babam koymuş. Hı hı. E, avantajı şu oldu... E, Google'da aradığınız zaman Mümin ve Sekman <gülüyor> e, pek fazla benzeri bulunabilir bir şey değil. Evet. E, bir yandan da belki akılda o tezatlıktan dolayı akılda kalıcılığı da var. Evet. Türkiye'nin tabii konjonktürel değişimlerine göre de bizim ismin trendi yükselip alçalabiliyor. 28 Şubat'ında bayağı başıma bele olmuştu yani birçok e, kurumlardan bile bu isimden dolayı kendileri değerlendirme yapanlar oldu. Daha sonra farklı değerlendirildi. Yani ben bir benim ne olduğum var, bir de isimden kaynaklanan algı değişkenlikleri var. Evet. Bir ilginç bir kombinasyon. Yani evet. özellikle neden yaptığına dair babamın fazla bir bilgim yok. Çünkü ben doğduktan bir buçuk yıl sonra babam vefat ettiği için evet. bunları konuşma şansımız olmadı. Evet, evet. Ama akılda kalır kalırlık yönünden, o tezatlığından avantajlı. Evet. Evet, evet, evet. Evet. evet, doğru. Mümicim bir de şimdi bir kere çok bilinen bir insimsin. Ee, değerli izleyenler Bugün konu Mümün Sekman Başarı konusunda başarılı bir <gülüyor> <gülüyor> Ve hakikaten Türkiye'de Ben önce şunu söyleyeyim ee, Bu konuda insanların bilinçlenmesi Konusunda çok önemli bir hizmet veriyorsun Benim kültürümün Yani bu ülkenin kültürünün zenginleşmesi Bakımından önemli bir hizmet veriyorsun Teşekkürle başlayayım sağ, sağ olun. Ve Teşekkür Etrafımda bildiğim kadarıyla Çok iyi tanınıyorsun ve hakikaten Hizmet vermeye de devam ediyorsun Ama ben merak ettiğim bu Başarı konusu senin nasıl ilgili çekti? Nasıl bu alana yönelmeye başladın? Çünkü hemen hemen biliniyor hukukçu olduğun evet, evet. itibariyle. Onu kısaca bir özetler misin? Evet. Şimdi e, tabii bunu şarkıcılık gibi 3 yaşınızda elinize mikrofon olup yapma şansınız fazla olmuyor. <gülüyor> Belirli bir bilinen bir alan olmadığı için. Evet. Benim bu konularla olan ilgim... E, Üniversite kantininde başladı aslında. Hani kantin hmm. mezunu olan insanlardan biri sayılır. Hmm. Profesyonel öğrenci. Yani. Evet evet yani kantinde böyle e, hani her öğrencinin aklının değişik fikirler geçer. Yapılması gerekenlerle ilgili ülkeyle ilgili olabilir ya da kendi hayatıyla ilgili olabilir. Hmm. Benim de böyle aklımdan geçen o öğrenci fantazileri gibi düşünün. Elimde de böyle bir e, masadayım. Çok net hatırlıyorum. Hukuk kantini, Ankara Hukuk'un kantini. Hmm. Böyle bir şablon gibi bir şey çizmiştim. Hmm. Bir insan gitse başarılı insanları sıfırdan zirveye çıkmış insanları incelese hı hı. o insanların o başarıya ulaşma sürecinde zorlukları nasıl yenmişler, ona yapamazsın diyenlere karşı o içsel zırhı nasıl güçlü tutmuşlar, hı hı. kendilerini nasıl geliştirmişler, meslekteki uzmanlaşmayı nasıl sağlamışlar, bu kararlılık, azim esneklik neyse, onları başarılı yapan neyse, bunları ortaya çıkarsa, yani başarılı insanları incelese, nasıl başarılı olduklarına dair bir sistematik bilgi üretse ve o sistematik bilgiyi ...başka insanlara aktarsa, bir tür Hı -hı. entelektüel Robin Hood'luk yapsa. Anladım. Ama bu bir o idealist damarla gelen bir şey. Yani bir gram bunun ötesinde bir hesap da yok. Yani Hı -hı. kesinlikle o konuda çok net netim. Hı -hı. Yani o hukuk ve siyasalın verdiği bir idealizm var. Hı -hı. Yani hukuk fakültesine ben ilk girdiğimde bizim dekanımız konuşmuştu. Hı -hı. Ve e, ilk cümlesi çok net hatırlıyorum o konuşmasından aklımda kalan cümlesi. Biz sizi dedi, hukuk teknisyeni değil, toplum mühendisi olarak yetiştireceğiz. Allah Allah. Ve ben orada şunu düşündüm. Toplum bir boyutta inşa edilebilir. Hani siz e, işte anne babaların çocuklarıyla ilişki evet. ve iletişim kurma biçimlerini Hı -hı. kendinize bir alan olarak seçmişsiniz. Ve o konuda bir buzkıran gemisi gibi yani. uğraşıp insanların yargılarını, bilinçsizliklerini, bilgi yetersizliklerini kırıp bir şeyleri değiştirdiniz. Hı -hı. Bu bir eee misyon ve vizyona dayanıyor belki. Hani önde kafanızda bunu görmeniz lazım. Bunun gibi de, ben de o mühendislik kelimesinden hareketle toplumun bir boyutta hı hı. değiştirilebileceğini düşündüm ve de, o işte e, kafamdaki resmi de başarılı insanları incele, sonra bunu e, metodolojisini geliştir, sonra da başarılı olmak isteyenlere aktar metodoloji düşüncesini. Önce bir peçeteye yazdım böyle, şekil hı. olarak, şema olarak çıkarttım. Sonra da o hayali izlemeye başladım. Yani üniversiteki sınıftan beri çalıştım kafamda. Sonra birisi bunu yapsa diye bekledim. Sonra baktım yapan yok. Hukuk diplomasını okulu bitirdim. Kenara atıp bu işi yapmaya başladım. Yani evet. e, ve yıllardır sanırım e, karakterime de uyan bir alan seçmişim. Hı hı. E, yani heyecanımı kaybetmedim. Mesela bir dönem hızlı okumayla ilgili, ilk Aha. yıllarda bir hızlı ile ilgili bir iki seminer vermiştim, çabuk sıkıldım. Çünkü metodolojisi çok belli, bir ruhu yok, teknik hareketlerden oluşan bir şey. Bir sene falan onun seminerine verdim, sonra çok da talep olmasına rağmen, o zaman çok da seçme şansım olmasına rağmen inanmadım ve bir yerde yani sıkıldım da bıraktım gittim. Ama başarı... Çok değişkenli bir şey. Yani başarıyla tutkulu bir ilişki yaşayabilirsiniz ama kız okumayla yaşayamazsınız. Bunu yani. yani. sormak istiyorum ben. Yani çok evet. Beş be... yani Bütün bu külliyat onun üstüne. Sadece evet. bununla ilgili konuşuyorum evet. dediğiniz evet. ve evet. bence çok etkileci. Bir konu üstüne bu evet. kadar çok kafayı yormak, evet. onun üstüne bu kadar evet. yoğunlaşmak. Peki neden bu kadar önemli? Yani orada bir evet. motivasyon olması lazım. Evet. Şimdi evet bu konu yürüyorsunuz ama. Evet. Başarıyı ha. önemsiyorum. Başarı benim kutsalım. Heh. Çünkü ee, hepimiz bir hayatın içine doğuyoruz. Hangi ailenin çocuğa olarak doğacağımızı seçmiyoruz. Hangi tarihte dünyaya geleceğimizi seçmiyoruz. Nerede doğacağımız, hangi ülkede doğacağımızı seçmiyoruz. Ee, ve bu seçmediklerimizi sevmeyebiliriz. Doğrudur. Ee, bu sevmediğimiz hayatı değiştirmek için elimizdeki en büyük aygıt, e, hayatımızı yeniden şekillendirmek, kendimizi de yeniden şekillendirmek için kullanabileceğimiz, o sevmediğimiz hayatın yerine, kendi hayatımızı, yani bizim tarafımızdan şekillendirilmiş, bunu ben yaptım diyebileceğimiz hayatı oluşturmanın yolu, aygıtı, başarı. Anladım. Yani başarı bir anlamda bakarsanız, kendini gerçekleştirme aygıtı. Hı hı. Bir yandan da bakarsanız, size hayat haksızlık yaptığını düşünüyorsanız bir intikam alma aygıtı. Yani hayatın veya diğer insanların size verdiği değeri beğenmiyorsanız, başarılı olursunuz, hayır bende sizin sandığınızdan fazlası var diye, o performansınızla, başarınızla kendinize yeni bir değer tayin yapabilirsiniz. Evet, evet. aynı zamanda başarı kendi hayatından taşıp başka insanların hayatına katkıda bulunabilecek imkanlar da sunabiliyor. Yani başarı merhamete de katkıda bulunabiliyor. Sevgiye, dünyayı daha iyi yer yapabilme aracı aynı zamanda. Tabii evet. dünyayı daha iyi kötü yeri yapanlar da başarılı olabiliyor da evet. <gülüyor> ama kalıcı olmuyor. Yani iyilik, kötülük ve başarı evet. ve bir de çerçeve olarak ben şunu görüyorum. Yani ben büyürken şöyle bir alt yapı ve çerçeve vardı. Yani kaderin neyse onu yaşarsın. Evet. Kader Yani adamın bakışı Felek vurmuş bir kere Abi başka ne yapayım ki ben Çerçevesine yeni bir görüş getiriyorsun. Evet. O evet. doğumda Senin içine doğmuş olduğun çerçevede Sen kendin istersen Öyle güçlerin var ki Başka bir yolculuğa çıkabilirsin. Evet. Bu bir anlamda ee, bu kültür yapısına da bir isyan bayrağı çekmiş oluyor aslında. Evet, evet. Enteresan. Evet. Yani o e, kader inancı değil, kadercilik anlayışı. Evet. Yani ikisi de birbirinden farklı aslında. Evet. E, kadercilik anlayışı bu Asya toplumlarının bir tür kültürün bir parçası gibi. E, belki bizim Türkiye'de değiştirmeye çalıştığımız şeylerden biri. E, şimdi başarıyı eğer dışarıdan şekillenen bir şey olarak görürseniz. Başarısız olan insanlar Gariban kredisinden yararlanan evet. e, Hatta kendini talihin Kurbanı olarak gören insanlar evet. oluyor Ama başarının öğrenilebilir olduğunu e, Tamamen olmasa da Çoğunlukla kişinin çabasına bağlı, kendi ellerinde olan bir şey olduğunu ortaya koyduğunuz zaman bu bir kültür değişimi aslında. Başarı kültürünün genleriyle oynuyorsunuz. Yani, şimdi sizin söylediğinizde ee, ben şeyi de görüyorum. Yani sizin başarıyla ilgili <gülüyor> en net tanımınız kişinin kendi olabilmesi başarısından bahsediyorsunuz. Ve böyle olduğu zaman hedefleri bireyin kendisini seçmesi gibi bir durum var. Hı. Ve öyle olduğu zaman da herkes bir yerde bir şekilde kendi hedefleri ölçeğinde başarılı olabilere geliyorsunuz. Yani orada grafik oluşturuyorum. Kafamda Aha. şöyle bir tablo var. Ee, bir sıfır noktası var. Tamam. Onlar başarıda başa baş noktasındaki insanlar. Yani suyun üzerinde duruyor, batmıyor ama ileride gitmiyor. Sıfır noktası başa baş noktası. Bir eksi ondakiler var küçük kaybedenler. Hı hı. Eksi elledekiler var orta boy kaybedenler. Bir de eksi yüzdekiler var hı. görkemli kaybedenler. <gülüyor> yani onlar başarısız olduğu zaman bir de ülkenin bir kısmını batırıyorlar. Hani hı. Yani veya topluma zarar verebiliyorlar. Şimdi bunlar başarısızlar skalası. Sıfırın hı. üstüne geldiğiniz zaman da artı ondakiler küçük boy başaranlar. Hı hı. Yani kendi kendine yetebilen, artabilen, çevresinde ailesine hani sahip çıkabilen kişiler. Artı elli işte orta boy başaranlar. Bir de artı yüzdekiler var. Yani o kategorinin, alanın zirvesinde olanlar, ilk üçte, ilk onda, e, böyle bir kafamda bir başarı ölçer, sistematik bir yapı var. Evet. E, buna göre bazen bir tablo yapabiliyorum. Bu dışsal yargılama evet. e, aracı. Evet. Fakat bir de içsel olan var. E, şimdi bu tabloya göre bakarsanız, üniversite sınavına giren bir öğrenci, işte Türkiye çapında derece yapmışsa ilk 100'e gelmiş oluyor. Yani o yüzüncü skalaya gelmiş oluyor. Ama bir de o çocuk istediği bölümü seçebildi mi? Hı hı. Burada da başarının içsel kriterleri devreye giriyor. Hı hı. Orada da fabrika ayarlarına doğana uygun olan hayatı yaşıyor musun? Hı hı. Hayatta Ait olduğun yerde bulunuyor musun? Hı hı. Yani bir de insanın ait olduğu yer olduğunu inanıyorum. Yani hı hı. bir akademisyen nasıl ki balık suda yaşayacaksa hı hı. akademik zekası yüksek olan biri de diyelim ki yazı çizgiyle gibi alanda olması lazım. Onu tuğla fabrikasına CEO yaparsanız hı hı. o ait olmadığı bir yerde yine başarılı olabilir ama mutlu olmayacak. Hı hı. Yani, yani evet. e, bir içindeki o değerleri düşünmeye aktarabiliyor musun? Ait olduğun yeri bulabiliyor musun? gibi içsel onay noktaları da yani başarıyı kısacası içsel bazı kontrol ve onay noktaları test noktaları bir de dışsal evet. e, kontrol ve test noktaları olarak görüyorum. Evet bu yaklaşışında e, çok hoşuma gitti benim. Öyle tek boyutlu değil dışsal ve içsel olmak üzere. Şimdi Mümüncim benim e, merak ettiğim şu başarı konusuna girdikten sonra senin başarıya bakış tarzında bir gelişim ee, ve ondan dolayı ilgini kaybetmedim besbellik hala gözlerin cıvıl cıvıl Hı -hı. ve e, bazen bahsedeceğiz bir sürü kitap üretmiş vaziyettesin çok satan toplam Hı -hı. 2 milyonun üzerinde Hı -hı. E, satış oluyor yani birçok kişi de imreniyor yani şöyle eğer kıskanıyor demesek de <gülüyor> e, imreniyor <gülüyor> ne oluyor bu nasıl oluyor falan filan diyor başarıya bakış tarzında bir gelişim oldu bu şimdi evet. Baklıyanda ben de şöyle bir başarıya bakış tarzımda gelişim oldu diyebileceğim evet. bir durum var mı yolculuk? Evet. Kesinlikle e, başarıya bakış açım belirli bir zaman dilimi içerisinde kesinlikle evrim geçire geçire değişti. Evet. Yani ilk yıllarda daha kişisel gelişim terminolojisiyle başarıya bakıyordum. Evet. Başarıdaki içsel araçların gücünü görüyordum zeka, çalışkanlık, işte e, Hı -hı. hafızanın rolü, beynin rolü gibi Hı -hı. içsel başarı araçlarının gücünü görüyordum. Ama dışsal başarı araçlarının rolünü, imajın gücü, kimi tanıdığı, ne kadar paranın olduğu gibi dışsal başarı araçları, sosyal başarı aygıtları ile ilgili fazla bir bilgim yoktu. Hı hı. Belki de onu bilmemem iyi oldu. Çünkü kendi içimde içsel başarı aygıtlarını biraz abartmış oldum onların gücünü. Evet, çünkü bilmediğim için, zaten onlara sahip de diyelim bu arada, evet. <gülüyor> sahip olmadığım şeyin eksikliğini hiç duymadım. Evet. Ee, içsel başarı aygıt, aygıtları olan zeka, azim, irade gücü disiplin, oto kontrol gibi öğrenmenin gücü gibi içsel, beynimin içinde olan, kontrolünde evet. olanların gücünü şimdi başarının bütün resmine sahip olunca bu iç güçleri abarttığımı, yolun başındayken <gülüyor> abarttığımı görüyorum. Fakat o abarttı, işime yaradı. Evet. Evet. Yani onları <gülüyor> abartmamış olsaydım e, hayalimi gerçekleştiremezdim. Evet. O dönemde o e, kör bakış belki, yani kadrajı biraz dar tutmam, biraz kadrajı Dışında tutmam. Beni motive eden bir şeye dönüşmüş. Hepsi yani. bende var yaparım demeye başladınız. Evet evet tabii, yani tabii. E, yararlı bir e, kadraj diyelim. Evet. Aslında bir daraltma var. Kadraj daraltılıyor. Gerçeğin tümünü görmüyorsunuz ama hmm. yararlı bir e, boyut. Fakat sonra yıllar geçtikçe o başarının dışsal aygıtlarının gücünü de görüyorsunuz. Hmm. Yani işte şöhretin başarıdaki rolü, e, imajın dış görünüşün başarıdaki rolü, e, paranın rolü. Kudretin, iktidarın güç, gücün hmm. rolü. Hmm. Hani kimi tanıdığın ilişkilerin ilişkileri, rolü. Evet. Ve bunlar bizim dışımızdaki araçlar. Evet. İçimizdeki araçlar değil. Evet. Şimdi zaman içerisinde ne oluyor? İki aygıtı aynı anda koordineli kullanabilme becerisi, sosyal evet. başarının en önemli e, becerisine dönüşüyor. Evet. Yani şimdi şunu görüyorum. Kişisel gelişim terimine çok fazla takılıp kalmış olan bir okur profili var. Onlar tamamen iç başarı aygıtlarını biliyorlar. Evet. Fakat dış başarı aygıtlarının gücünü görmüyorlar. Evet. Bir grup da var ki. Dış başarı aygıtlarının gücünü çok iyi görüyor. Onlar da iç başarı aygıtlarının rolünü görmüyorlar. Aslında doğru olan iki tarafında gücünü ve rolünü net görmek, sonuç üzerindeki etki oranlarını görmek ve bunları koordineli ve senkronize bir şekilde kullanabilmek. En evet. kapsamlı sürdürülebilir ve ah. büyük başarılar bu iki aygıtın beraber kullanımından doğuyor. Sürdürülebilir olması kavramı önemli hakikaten. Evet. Orada dengeyi bozduğun zaman bir yerde evet. aksıyor. Evet. Hocam ee. sohbet çok güzel gidiyor ama ufak bir reklam arası verelim. Oradan evet. sonra devam edelim. Evet. Kısa bir aradan sonra sohbetimizde devam edeceğiz efendim. Evet. Mümin Sekman'la biz sohbetimize devam ediyoruz. Başarılı bir sohbet olacak. Garantiyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet İçimdeki güce güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> İlişkilerinize gayet güzel. Gayet iyi hocam. İlişkileri, gücümüz evet. tamam. Hem iç hem dış hepsini tamam. Şimdi bu kitapların yazılışının da bir öyküsü vardır herhalde. Aynen. Evet. Değerli izleyenler herhalde farkındasınızdır. Bütün kitaplarda burada değil ama bu çok sayıda kitap var. Son derecede okunabilir, açık seçik, takip edilecek bir e, durumu var. Şimdi bunların da herhalde sendeki gelişmeye göre bir öyküsü vardır tahmin ediyorum. Evet, evet. Şimdi e, ilk kitabı ben çok erken yaşta yazdım. 21 yaşında e, yazdım. Hatta şu anki Aşanlar yayıncıya var. götürdüğümüzde Alfa Yayınevi e, almamıştı. Kitabı yayınlamamıştı. <gülüyor> Daha sonra... Hayır, e, hayal kırıklığına uğradın mı? E, i̇lk anda bir hayal kırıklığına uğradım ama... Bu çok derin bir şey olmadı yani sonuçta şunu biliyordum, bir olmazsa öbürü olur. Yani ben şuna inanıyorum, yani bazen bir kapıyı kırk kez çalmak gerekir hmm. ama olmazsa kırk farklı kapıyı bir kez çalarım. Kırk hmm. farklı kapıyı, kırk kez çalarsam kesin biri açılır. Yani Bak, yani. bunu unutmayalım. <gülüyor> evet. Kararlılık, esneklik, hem kararlı hem esnek, hani ha. üç yaklaşım evet. içerisinde biri Çok güzel. Birçok yazarın olduğu gibi, ilk, benim de ilk kitabımı ilk yazdığımda götürdüğüm ilk yayıncı, bunu yayınlamak istemedi. Fakat sonra ben yine de farklı alternatiflerle e, o kitabı çıkardım. İlk kitabın adı zaten biraz Hannibalino sözünden hareketle ya bir yol bul ya bir yol aç ya da yoldan çekil diye böyle bir evet. iddialı bir çıkış noktası evet, vardı. Evet. Ve mantığım şuydu, tabii kendimi ikna etmem çok zor bir şeydi. Yani 21 yaşında insan kitap yazar mı? Ve entelektüel bir sorumluluk ve etik kaygısı taşıyordum. Yani Hı -hı. ben bugün bunu yazıyorum ama 40 yaşına geldiği zaman fikrim değişebilir Hı -hı. ve insanları yanıltabilirim diye ciddi ciddi içsel sorgulamalar da yaptım. Yani bilgi denetimini, bilginin güvenilirliğini ve zamana dayanıklılığını sağlayabileyim diye. Orada kendimi e, ikna eden argüman ya da kendime yaptığım açıklama şu oldu. E, ben dedim bir yola giriyorum. Ve ben üzerimde bir kamera varmış gibi yaşıyorum. Ben hani başarının bütün yolları ve koridorlarında yürümek, hani Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi gibi, ben bir başarı seyahatnamecisiyim. Ee, kendi arkamda büyük bir başarı öyküsü bırakmaktan daha çok, başarı yolculuğunda yaşadığım o servenleri not almak ve bu yola çıkmış olan insanlara, böyle belirli periyotlarla işaret taşları bırakmak istiyorum. Yani. Şimdi ben ilk kitabımı eğer e, 50 yaşında yazarsam, işaret taşını çok ileride bırakmış olacağım. Yolun başındaki bir genç bundan yararlanamayacak Hı -hı. diye. Kendim böyle bir argümanla e, o dönemde Hı -hı. o zaman dedim eksik olabilir, yanlış olabilir. Bunu da değiştirebilirim. Kişisel gelişim kitabı kendini geliştirebilir. Yani <gülüyor> yeniden yazabilirim. Edit edebilirim. Hı -hı. E, ayıklamak gerekiyorsa bunu yapabilirim diye. Ve ilk kitabımı 21 yaşında yazmıştım. Her şey seninle başlar işte o 900 bin baskı yapanda da 31 yaşında yazdım. Yani 10 yıllık Aha. bir arada Hı -hı. bir dönem var. Hı -hı. E, sonra kademe kademe her <gülüyor> sene bir konuyu kafaya taktım ve kendimi de hep şöyle konumlandırdım ben bir pergelim değişmez bir ayağım var o da başarı öbürü de hep değişir yani şimdi iki ayağınız birden değişmezse o zaman sıkıcı olma riskiniz var iki ayağınız birden değişirse o zaman da kimliğiniz olmaz çok değişken olursunuz bir değişmeziniz olmalı öbür ayağınız da hep değişmeli böyle bir kariyer matematiği oluşturmuşum kafamda değişmez ayak başarıydı Öbürünü de hep değiştirdim. Mesela ilk kitabımda başarı ve hedef koymak. İkinci kitabımda başarı ve öğrenme. Üçüncü kitabımda başarı ve tembellik. Dördüncü kitapta başarı ve e, diyelim ki büyük düşünme. E, böyle her bir başarı ve azim. Bir ayak hiç değişmedi, yani. öbür ayak hep değişti. Yani böyle bir e, metodolojiyle gittim. Ve ilk semineri yaptığım yıllarda e, kafamda bir argüman hazırlamıştım. Eğer bir gün o yıllarda daha 20'li yaşlarda, 20 yaşlarda seminer veriyorum... Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nin e, yanında bir ilkokulda Halk Eğitim Merkezi bağlı olarak ilk seminerimizi yapıyorum. Şimdi birisi çıkabilir, o zaman direkt tabii başarı semineri vermiyordum Aha. ama e, öğrenmeyi öğrenmeyle ilgili seminer veriyordum. Birisi çıkabilir, şunu diyebilirdi. Siz başarı anlatıyorsunuz ama kendiniz başarılı <gülüyor> değilsiniz. Buna ben ne cevap vermeliyim? Ve o dönemde süper bir argüman bulmuştum. E, Sokrat'a bir gün birisi demiş ki, e, siz hitabet ve retorik üzerine... Konuşma yapıyorsunuz ama bize bana göre e, sen iyi bir e, konuşmacı değilsin demiş e, Sokrat'a. Onun da verdiği süper bir cevap var. Ben biley taşı gibiyim. Hı hı. Biley taşı da hiçbir şeyi kesmez hı hı. ama dünyanın en keskin kılıcını o keskinliğine getiren biley taşıdır. Aa, evet. Ben de bu cümleyi hazırlamıştım ki birisi bana bunu derse bunu müthiş bir şekilde kullanacaktım. Kimse demedi hocam o içimde kaldım. <gülüyor> <gülüyor> o iyiymiş ya. Söylemiş oldun şimdi. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet. Yani dinleyenlerimiz öğrenmiş durumda. Evet. E, ama e, hem bileği taşısın hem de kılıçsın tahmin ediyorum böyle keskinleştiriyorsun. Ve bu keskinleşen şeyin de galiba beynin, beyinle ilgili de evet. e, çalıştın ve Son kitabınız. Evet. Aslında beni buna biraz da e, beyin konusu değil ama dış başarı anlamda ya da kendini bir başarı figürü haline getirme konusunda toplum mecbur etti. Çünkü ben aslında şuna inanıyordum hocam. Ben bir teorisyen olmak istiyordum. Evet. Başarı ile ilgili fikirler, e, öğrenmek, düşünmek, konuşmak bir doktrin üretmek istiyordum. Evet. Ve ben sadece teorisyen düzeyde kalmak istiyordum. Bir evet. başarı figürü olmak istemiyordum. Kendi evet. başarı evet. hikayem ya da başarı algım evet. gerçekten umurumda değildi. Evet. Fakat zaman içerisinde hani... Şuna inanıyordum ben, başarı ile ilgili zekice tespitler yaparsam insanlar bana değer verir. Hı hı. Bu bir yere kadar işe yaradı. Gerçekten ile ilgili yaptığım tespitlerle bir grup insanın e, belirli bir oranda saygısını veya ilgisini e, çekti. Ama işte ilk altı kitabı yazdım, belli bir noktaya kadar geldim. Bir yerde şunu gördüm, ben başarı üzerinde benzersiz, zekice tespitler yapmaya çalışırken, başka bazı insanlar benim hangi semtte oturduğuma, saatimin markasına, kıyafetime, başka başka kriterlerle bakıyorlar. O tarihten sonra onların evet. başarı kriterine göre de oynamaya, ha, e, evet. yani ben aslında hiç önemsemiyordum o kriterleri evet. ama onların kriterlerine baz aldım. Evet. Ha demek ki sizin kriteriniz başarılı olup olmamaya karar vermek için kriteriniz şunlar mı? Evet. Buyurun, Onları da sağlıyorum. göre yaparım. Bunlar Onlar daha kolay. Evet. Yani evde 2500 tane kitap okumuş, altını evet. çizerek okumuş 2500 kitap var. Bana göre beni başarılı yapan bunlar. Evet. Ama insanlar o çilehane dönemini görmüyor. 2500 kitabın altını çizerek okuyup gözlüğü üç numaraya getirme kısmını görmüyor. Farklı kriterlerle başarılı olup karar veriyorlar. Hmm. Onlar daha kolay. Yani hmm. iyi bir kıyafet giymek mesele mi? Yani parasını verip alıyorsunuz yani. Ee, hmm. İkam edilebilir, satın alınabilir şeyler bunlar. Hmm. Ama 2500 kitabı paralel satın alıp okuyam olmuyor. Yani o kişisel bir emek ve onu düşünmeniz kafanıza çevirmeniz. Yani şunu diyeceğim. Sadece fikir üretmek yetmiyor. İnsanların zihninde başarılı insanlarla ilgili bazı noktalar var. O resimlere de o stereotipe de, de uymak gerekiyor. Hı hı. Onu inşa etmekte ikinci bir şey ihtiyaç, Yani o insanlara da bu bilginin akışını kolaylaştırmak için. O zaman Evet. Almıyor, ondan değil sonra mi? işte her şey seninle başlar 900.000 sattı. Tabii. Yani hmm. ben o kodları çözüp O kodlara göre hareket etmeseydim Kesinlikle o kitap o kadar satmazdı yani o kadar duruşu, basit. De, tabii. Hı -hı. duruşu değiştirdiğiniz evet. noktada Kişilerin evet. sizinle ilgili Algısı değiştirmek Aslında biraz da şeye doğru gidiyor bu Hı -hı. Zaten bu işe kafa patlatmış Bunun üstüne bir miktar düşünmüş insan için O bahsettiğiniz şeyler önemli değil Yani Mümin segment ne giyer, nerede oturur, Hı -hı. ne yapar, Aynen. ne eder Bunlar belirleyici Aynen. değil o... Ben adamı evet. dinliyorum evet. en nihayetinde de evet. anlattığı şey Anlamlı mı değil Aynen. mi buna bakıyorum Aynen. Ama onlar ben sen bizim olan dediğiniz kızım. Evet, onlar için çok az. Bu kitleyi genişletmek istiyorsan, ben gerçekten evet. daha fazla insan bundan faydalansın istiyorsam, evet. o zaman ulaşmanın yolunu bulacağım demektir. Aynen, yani bu Çin yemeklerini Batıda satmak için Batı soslar etler ya, tabii. bu da onun gibi. Yani e, şunu, şunu, şu bende kırılma noktası oluşturmuştu. Şimdi Boğaziçi'li mühendislerle e, ot dülü mühendisleri karşılaştıran evet. bir e, yaklaşım. Boğaziçi'li mühendisler diyor ki, pardon ot dülü mühendisler diyor ki biz balık gibiyiz. Günde binlerce yumurtlarız ama hiç sesimiz çıkmaz. Boğaziçi'liler diyor ki biz tavuk gibiyiz. Bir yumurtlarız, üç gıdaklarız. <gülüyor> yani başardığını algılatmak da başarıya dahil. Yani televizyonu bulan adam kim diye soruyorum. Biz şu anda televizyondayız. Aha. Seminelerde Hı. soruyorum. Televizyonu bulan kişi kim? Çok hmm. önemli bir şey. Günde 4 saat, 3 saat insanlar Türkiye'de televizyon hmm. izliyor. Hmm. Birçok insan bunu bilmiyor. %99'u bunu bilmiyor. Hmm. Televizyonu bulan kişinin kim olduğunu. Hmm. Ampülü bulan kişi kim diye soruyorsunuz. Herkes birden Edison. %99'u evet. ya da %90'ı bunu biliyor. Evet. Peki televizyon ampulden daha mı az önemli? Hmm. Televizyon da önemli bir buluş. Çok. Ampül de önemli bir buluş. Ama televizyonu %90 bilmiyor. Kimin bulduğunu e, ampülü biliyor. Yani bu ne demek? Ampülü bulan Edison... Başarmakla yetinmemiş, başarısını algılatmış. Yumurtlamış ve gıdaklamış yani evet. örnekle konuşursak. Evet. Ama televizyonu bulan kişi sadece televizyonu bulmuş... Hı hı ve başarısını algılatmayı başarının bir parçası olarak görmemiş. Belki daha mütevazi bir insan, belki daha iyi bir insan ama iyi olmanız algılanmanıza yetmiyor. Evet. Yani ya fikir, var olmak algılanmış olmak fikirler gibi bir şey de dönüşüyor evet. yani. Fikirler tek başına model olmuyor diyorsunuz. Evet. Yani Hı -hı. biraz o fikri sunan, o fikri paylaşan, onu ortaya koyan insanın da ee, onun yaşıyor olmasını önemsiyor. Tabii bir diğer taraftan da yani kişisel bütünlük anlamında da önemli derler. Yani hı hı. siz başarıdan bahsediyorsunuz, ondan bahsediyorsunuz, evet. bundan bahsediyorsunuz, bundan bahsediyorsunuz ama... ee, evet. sen e, bir 8 ay veya 9 ay Türkiye'den ayrıldın. Evet. Ee, bildiğim kadar Kanada'ya evet. Vancouver'a mı? Evet Etmiştin. Vancouver. Onun da altında bir ihtiyaç vardı galiba. Evet. Onu evet. biraz açar mısın? Neden böyle Şimdi, bir şeye ihtiyaç duydu? Evet. Şimdi biliyorsunuz yönetim veya kişisel gelişim veya insan gelişimiyle ilgili alanda belli bazen moda trendler vardır. Evet. Ama bir de 2003 yıl 3000 yıl boyunca değişmeyen bazı trendler var. Bunlardan biri de inziva. Ben inzivanın gücüne inanıyorum. Evet. Ben kendimi düşünen insan olarak görüyorum. Hı hı. Konuşurken düşündüklerimizi aktarıyoruz. Yazarken yine düşündüklerimizi aktarıyoruz. Ama en temelde düşünmek. Bu düşünmeyi sağlamak için... Ee, bir inziva dönemi yaşıyorum. Hmm. Her ortama beş yılda bir, bir yıl inzivaya çekiliyorum. Daha önce bandırmada inzivaya çekildim bir yıl kadar. Ee, Türkiye İstanbul'daki bütün işlerimi bıraktım, bir yıl gittim bandırmada inzivada Neden yaşadım. Neden bandırma? Feri botla 2 saatte gelinebilir Ulaşımı ama korkar. karayoluyla 6 saatte gidilebilir. Anladım. Ee, evet. Öyle bir e, yönden dolayı. Sonra da e, Londra'da ve Vancouver'da toplam yine bir yılı bulan Hı -hı. E, yine bir inziva dönemi oldu. Şimdi bir daha gidiyorum. Ağustos'tan sonra yine bir yıllığında yurt dışına öyle gidiyorum. Mi? E, Neresi bilebilir e, Bu sefer yine bir kesinlikle Vancouver'a gideceğim hocam. Orayı çok seviyorum. Anladım. E, bu, bu sefer 6 ay Londra. Bir ay Paris, üç ay New York, dört ay Los Angeles şeklinde bir Anladım. böyle evet. bir küresel deneyim edinmek evet. istiyorum. Ne oluyor inzivaya çekildiğin zaman? Nelerin farkına varıyorsun? Herhalde bir hoşluk duygusu oluyor. Bir, belki gündelik hayatın koşturma ve yoğunluklarından uzaklaşıp kendinizle bağlantı kurma. İki, uzun süre bir konu hakkında kesintisiz düşünmeyi sağlıyor. Evet. İnzivanın en büyük gücü evet. bir soru sorduğunuz zaman... Hmm. Bir hafta boyunca onun cevabını düşünebiliyorsunuz. Ya bu çok önemli. Ondan dolayı kısa bir aradan sonra buna devam edelim. Emlilik. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Mümin Sekman'la sohbetimize devam ediyoruz. Çok önemli bir kavram, önce bu inzivaya çekilmek. Evet. Ben şimdi bir kitap üzerinde çalışıyorum, öğretmenlere dönük. Ve evet. bu kavram üzerinde durmuştum hakikaten. Yani bir öğretmenin ara sıra inzivaya çekilmesi lazım. Evet. Gelişebilmesi evet. için. Evet. Şimdi burada sen getirince böyle, hah dedim içimden. Evet. Evet. evet bu inzivaya çekilmeyi 5 yılda bir e, evet. yapıyorsun. Evet. Üniversitelerde sabertikul diye 7 yılda bir olma evet. durumu var ki evet. besbelli ki bilim insanlığı gelişmesi bakımından evet. çok önemli görünüyor evet. bu. Onu, Sen bunu 5 yılda bir yapıyorsun. Evet. Güzel örnek alınacak bir durum. Vallahi ben <gülüyor> evet. katılıyorum. İnziva hocam. bana hep kadim e, stratejilerden geliyor. Evet. Yani ve, insan, insan gelişimdeki zamana göre değişmeyen köklü stratejilerden herkesin içinde bir içsel sığınağı olmalı ve o İç dünyasına dönüp biraz da e, meşgalenin dışına çıkıp, yoğunluğun dışına çıkıp o içimizde konsantre olma ve temel koordinatlarımıza dönme. Hani hayatla ilgili en temel sorular. Nereden başladım, nereye geldim, nerede olmak istiyorum. Olmak için doğduğum şey ne? Yapmak için e, enerjimi koymam gereken, odaklanmam gereken yer ne? Bütün bunları temel soruları sorup meşgul edilmeden. Yani bu sosyal medya ve kitle iletişim araçları çoğaldığı için... İnsanlar daha fazla, daha yoğun, daha fazla iletişim kuruyorlar ama bir şeyi kaybettiler. Kendilerine iletişim kuramıyorlar. Onun tweetine bakıyor, bunu Facebook'una yorum yazıyor. Sürekli hızlı iletişim halinde ama düşünme oranları kesintisiz bir şekilde bir şey üzerine uzun süre düşünme becerileri gitti. Her şey kesik kesik gidiyor hı hı. Hı hı. insanların zihninde. E, bu anlamda ben e, inzivayı seçilmiş bir e, mola dönemi olarak kullanıyorum. Yani Bir de şunu gördüm o Kanada'ya gitmeden önce. Şimdi hayatta bir olduğumuz bilgi, becerimiz ve tecrübemiz de olduğumuz seviye var. Bir de yaptığımız ürünler var. Şimdi ben hep şu seviyede ürünler yapmak istiyordum. Her şey seninle başlar gibi kitaplar yazmak istiyordum. Kitapların 100 binde yukarı satmasını istiyordum. Hı hı. E, fakat kitaplarım 10.000-20.000 skalasında satıyordu. Hı hı. Şimdi böyle bir şey yapmak için hı hı. burada olmak gerektiğini hı hı. hani yapmak için olmak hı hı. olmak için de dolmak gerekiyor. Dolmak hı hı. için de izole olmak gerekiyor. Hı hı. Bütün e, ve bu bir yandan da kendinize verdiğiniz bir mesaj. Ben hatırlıyorum bandırmaya ilk gittiğim zaman ilk inzivamda hı hı. bir kişi hariç e, 20 kişi ise sorduğum konuştuğum kişiler bir kişi hariç herkes yanlış yapıyorsun. Oyundan kopma. İşte yarıştasın kopma diye e, söylüyorlardı. Bir kişi hayır doğrusunu yapıyorsun, inziva'ya gitmelisin diye. Ben orada hayır kopacaksam kopayım, kaybedeceksen edeyim ama ben bu benim için gerekli dedim ve çekilip kendi sorularımı, en temel sorularımı kendi iç süreçlerimle cevaplamak bu e, bir özgüven beyanı oluyor aynı zamanda. Yani çünkü birçok insan inzamaya çekilmeye şundan korkar. Yarıştan kaybederim, birileri beni geçer. Geçen geçsin yani. Hani hı hı. bu Geçeceksen iş böyle bir basit geçir, bir yarış şey. değil. Biz makarnacı değiliz. Kimse kimsenin yerini alamaz. Yani bir makarna bir makarnanın yerini alabilir ama bizim gibi işler yapan insanların kimse kimsenin yerini falan alamaz. Yani öyle bir rekabetin parçası değiliz. Bizim kendi en iyimizi ortaya koymak ve en yararlıyı ortaya koymak gibi A çabamız olabilir ancak... Ya şimdi. <gülüyor> Önce geldiğin için çok teşekkür ederim. Burada çok güzel bir sohbet oluyor. Benim aklıma takılan bir şey var ve tahmin ediyorum izleyenlerimiz de çevrede görmüşlerdir. Şimdi önceden böyle bir kaderci bir anlayış içerisinde. Yani başarısız insana bakıldığında başarısız olarak görülmüyordu. Yani kaderi kısmeti doğru, değilmiş, kısmeti değilmiş evet. olarak görülüyordu ve o nedenle de o insanı yargılayan bir tavır içerisinde, bak kendini geliştirmemisin şu bu ya falan bakış tarzı içinde olmuyordu. Evet. Şimdi daha önce senin bahsetmiş olduğun iç kaynakları kullanmak, olabileceğin en iyisi olmak gibi kavramlar çerçevesinde düşünmeye başlayınca, hı hı. şimdi nereden başlarsan başla, içindeki güçleri kullanırsan, belirli bir derecede e, yükselebilirsin anlayışı yayılmaya başladı. Özellikle Amerikan toplumunda Hı -hı. bu çok yayılmaz. Hı -hı. Hı -hı. Ve bunun sonucu olarak da toplumda, Amerikan toplumunda Hı -hı. mesela e, bir insana başarılı gözüyle bakarken Hı -hı. hayranlık bakarken Hı -hı. başarılı olmayana da bir aşağılayan evet. bir tavır içerisinde evet. bakma durumu oluşmaya başladı. Ve o zaman da yani bu Sevgiden mahrum, hı hı. Ee, sen kendi cezanı kendin vermesin. Bir tekme de ben atarım. Kendi değerini bilmediğin için, ben senin değerini için bileyim şeklinde bir tavır içerisinde. Böyle insafsız bir tavır hı hı. gelişmeye başladı. Hı hı hı. Bu konudaki düşüncelerini merak evet, ediyorum. Evet. Ve bunun Türkiye'de oluşması beni rahatsız eder evet, diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani gözleminiz %100 doğru. Yani e, aynen katılıyorum. E, başarı yargılaması, başarıyla ilgili, e, gerçekten başarı yargılama, davranışı başladı. Hatta başarı faşizmi diyebileceğimiz Aa, ölçekte. Ee, yani hatta bunun farklı bir alt versiyonu da var. Anne babalar çocukların üzerinde ciddi bir başarı baskısı oluşturmaya başladılar. Evet. Yani çocuğun donanımı ve kapasitesine bakmaksızın ondan en yüksek başarıyı elde etmeye dönük. Aşırı bir başarı baskısı yani kendine yapılan başarı baskısı da anlayabilirsin. Seçilmiş bir kendi kendine facit olabilirsin. Yani de başkasına <gülüyor> başarı baskısı yaptığı zaman o da e, sorgulanması gereken bir nokta. Dediğiniz şeye katılıyorum e, ve bu kapitalizmin o rekabetçi yapısıyla sosyal darvinizmle de örtüştiği için e, evet. büyüyerek de gidiyor. Yani evet. Amerika'da da Türkiye'de de. Evet. Belki orada e, sisteme yani bir yandan Başarı senin elinde, sen kendini başarılı yapabilirsin dedikten sonra kalkıp ister istemez onlar diğerini aşağılayacaklar. Başarılı olamayanları biraz. Evet. Ee, ama orada belki daha sosyal demokrasi kültürü, sosyal demokrat kültürdeki o başarıyı bölüşmek... Sen de bu sistemin içinde başardın. Sistem sana bir fırsat verdi. Fırsat eşitliği kavramı üzerinden o evet. diğerine yardım etmeyi evet. e, e, belki yaygınlaştırmak lazım. Benim o konuda inandığım iki kelime var. Bir, merhamet kelimesini vurgulamaya çalışıyorum kitaplarımda ya da anlattığım şeylerde başarılı olulama başarı acımasızlığı geçirmemeli hı hı. yani kalpsiz kazanan olmak hem hı hı. sürdürülebilir değil hı hı. hem de e, iyilik adına doğru da değil evet. e, başarı her şeydir ama hatta o konuda güzel bir şey vardır Sadece e, başarmak için başarmak bir kanser hücresinin ideolojisidir. oidir çok güzel, çok güçlü, çok güçlü. Çok kanser güçlü. hücresi vücudu kendisini büyütür ama vücut e, sonunda Neticelle ölür ve kendisi de ölür. Yapıyor. kendisi de yani olmuş. Varlıcısal olarak doğru bir yaklaşım değil. Evet. Böyle bir, bir fırsat eşitliği kavramı öbürü de merhamet kavramı üzerinden. Evet. Üçüncüsü de belki başarıyı bölüşmek. Çünkü evet. başarıyı bölüşmezsen o bencil başarı sürdürülebilir değil. değil. Bu da senin çıkarına yani ahlaki nedenlerle değil. Evet. Kendi yararın içinde bunu yapmalısın. anlatmaya evet. çalışıyorum. Ama ne evet. kadar ikna edebilirsiniz, O da ayrı bir konu. İşte ben de burada biz bilinci kavram evet. üzerinde evet. durmaya evet. başlıyorum evet. gerçekten. Şimdi bu başarı konusu üstüne yazıyorsunuz, çiziyorsunuz ama son dönemde bu her şey beyinde başlar diye bir kitabınız var. Hı hı. Ve burada ben şeyden çok etkilendim. Beyin konusu benim de ilgimi çeken hı hı hı. konulardan bir tanesi. Ve o çerçevede e, beyni olan ilginiz de ilgimi çekti. Evet, evet. Çok az bir zamanımız kaldı ama biraz onun üstüne konuşabilir miyiz? Evet, beyin Nedir e, hakikaten sizi çeken? Şey? Evet, yani, beyin e, bilinir ve bilinmez tarafları başarıya benziyor aslında. Bir yandan bazı tarafları bilinebiliyor ama bazı evet. taraflarında da bilinemezliği var. O heyecanı koruyan da her halükarda bilemeyeceğin bir tarafının olması. <gülüyor> ee, bir şunu seviyorum. Ee, hani başarı açısından bakarsak bir önümüzdeki şartlar var. Bunu biz seçemeyiz ve değiştiremeyiz. Elimizde imkanlar imkansızlıklar var. Bir de burada bir beyin var. Hani Beyin bizi o şartların ve imkanların ötesine taşıyabilecek bir cihaz. <gülüyor> ee, vücudun %2'si, geri kalan %98'i yönetiyor için içerisinde işte hani e, duygular mantık analiz öğrenirken düşünürken konuşurken onu kullanıyoruz Hani birçok işlev aynı anda yapıyor ve şöyle baktığı zaman 100 milyar nöron var ve açtığınız anda hani doğduğu anda kişi bir anda çalışmaya başlıyor yani. e, çalışma biçimi e, kontrolü, bütün bunlar hep ilgimi çekiyor ve başarının imal edildiği cihaz olması nedeniyle de ilgimi çekiyor. Evet. Yani ben bu ülkede diyelim ki kendi adım hani üç şeyin propagandisti, misyoneri onun anlatıcısı olmak isteseydim yani biri başarıydı öbürü beyin diğeri de düşünme. Düşünmenin kendisini evet. çok seviyorum. Yani çok düşünme değil. de beyinde evet. başarı da beyinde ve şuna da bakıyorum Beyinime karşı bir minnet duygusu da taşıyorum. Yani evet. başlangıçta sadece beynim vardı hocam. Baş hiçbir şeyim yoktu. Yani evet. ne tanıdıklarım vardı ne tanınırlığım vardı ne evet. şu vardı başlangıçta sadece beynim vardı. Yani evet. sizin için de aynı şey. Yani siz evet. bir başarı hikayesiniz. Sonuçta. Ve insanlık hani... tarihine baktığınız zaman evet. aslında tüm özgürlük yolculuğu ...insan beyninin yolculuğu oluyor aslında... Evet, ...onun arayışının evet, yolculuğu evet, gerçekten... Evet. Evet. ...Mümin'cim iyi ki geldin... ...çok teşekkürler... ...değerli izleyenler... ...Mümin Sekman... ...bu ülkenin bir zenginliği... ...iyi ki varsın... ...üretmeye devam et... Çok... ...beynini takip et... ...üç peşinde o. ...dostumuzsun... ...ve hakikaten... ...senin... Olduğun bir toplum, daha güçlü bir toplum, daha başarılı bir toplum diye düşünüyorum. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim diliyorum. hocam. E, e, Sizlerin misafir olmak benim için büyük bir onurdu. E, çok teşekkür ederim bu imkanı verdiniz. Sağ olun. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.